461, numaralı konu, seferden dönünce namaz kılmak ve yemek vermek Hazreti Peygamberin seferden geldiğinde namaz kılması, evet, Hazreti Peygamber kuşluk zamanı seferden dönünce mescide girdi, iki rekat namaz kıldı, Hazreti Peygamber seferden döndüğü zaman namaz kılmadan oturmazdı.